fa astağ al hadiyy fikrâmû Allah ve kâir <gülüyor> al hadî hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam ve Şer al amr muftatatû ha ve kâl muftatat bidâ ve Değerli kardeşlerim, dediğim gibi Allah Azze ve Celle'den yardım talep ederek siyaret konusuna, siyer konusuna, yani resulullah sallallahu aleyhi ve sallam'in hayatı yaşantısı, bıraktığı izler, neler? Bu konuya gireceğiz. A'dan Z'ye gücümüz nispetinde kitabımızdan azami derecede istifade ederek. Kitabımızın adı Es-siretü'n-nebeviyyet ala menhecil vahyeyni el-Kur'an ve sünnetü sahiha yani e, Kur'an ve sahih sünnet üzere. İki sahih İki vahiy menhec üzere. Yani iki vahiyden kast edilen e, Kur'an ve sahih sünnet. Bu kitap ve sünnet menhec üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın siyreti, yaşantısı. Yazar şu an yaşıyor, Suriyeli. E, <gülüyor> Me'mun Ahmed Ham, Hammuş diye bir alim. E, Allah Azze ve Celle ona ve onun gibi Orada kalan tüm Müslümanlara, mücahitlere yardım etsin. Allah Azze ve Celle onların ayaklarını sabit katsın. Onları gök ve yer ordularıyla desteklesin. Allah Azze ve Celle onlara izzeti, şerefi, haysiyeti daima ayakta tutmalarını ve muvaffak ve muzaffer olmaları nasip etsin. Onun karşısında da düşmanları, kafirleri ve zalimleri helak etsin. Evet. Evet yazarımızın e, söyledi açıklamalara göre ifadelere göre <gülüyor> diyor ki Allah Azze ve Celle kitabında Rasul ve Nebiilerin yani peygamberlerin menhecini, metodunu, onların ahlakını, onların yaşantılarını, onların e, katlandığı sıkıntılar, ezalar, cefalar vesaire. Yani A'dan Z'ye bütün hayatlarını anlatmıştır, yer yer ve onları Allah Azze ve Celle kitabında övmüş, sena etmiştir, medet etmiştir. Dolayısıyla peygamberlerin yaşantısı çok önemli. Bilirsiniz, Kur'an'dan kıssalar diye çocuklara okutulan kitaplar var. Bu kitaplar çok değerli kitaplar. Orada anlatılan şeyler Kur'an-ı Kerim baz alınarak, Kur'an-ı Kerim esas olarak esas alınarak anlatılmıştır. Onun dışında bas, başka haberler, hadisler veyahut da e, bazı bilgiler vardır. İslamiyet bilgileri. E, sahih olanlarını kastediyoruz özellikle başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere. Dediğim gibi orada Allah Azze ve Celle o nebilerin kıssalarını anlatırken gerçekten hani onların yaşantılarının ne kadar veciz ne kadar dikkat çekici bizim için, ne kadar numune ve bizim için bir örnek olduğu çok açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Azze ve Celle bunlara değiniyor. Mesela e, Nebi'lerden bahsederken, hani dinlersiniz e, Kur'an okunduğu zaman en son e, hocalar ne de? Subhanallah, Rabbil Azze tamayisufun. İzzet sahibi Rabbim. Onların yani kafirlerin sıfatlanmış olduğu şeylerden münezzehtir. Ve selamun alel murselin Ve mursellere peygamberlere selam olsun diyor. Onlara selam olsun. E burada topluca zikredilmiştir ama bunun haricinde Enbiya suresinde, yani Nebiler ifade eden surelerde, şuara suresinde ve başka yerlerde tek tek peygamberlerden bahsetmiştir. Onların menhecilerinden, metotlarından bahsetmiştir. Onların en sonuncusu olan bizim peygamberimiz Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın menheci ise bizim için daha bir özel. Çünkü o bizim peygamberimiz. Ve bizim örnek ve numune alacağımız tek önder, tek lider o. Ha Onun dışında elbette ki Rabbani alimler, onun izinden giden alimler, onun izinden giden örnek insanlar yine başımızın tacıdır. Ama yegane asıl olarak öz olarak bilmemiz gereken örnek almamız gereken lider Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. Çünkü onun hakkında Allah azze ve celle Ahzab suresinde "Leقد kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Lemen kana yezullaha vel yemel ahire ve zekera allaha kaseere." Yemin olsun ki Allah'ın Resulünde sizin için çok güzel örnekler var. Allah'a ve ahiret günde iman eden, ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için. Ama bilmek gerekiyor. Bilmek çok farklı bir şey. Allah Azze ve Celle, هَلْ يَسْتَبِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ la يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu diyor. Bilen bir insan daha farklı inanır. Bilen bir insan daha farklı düşünür. Bilen bir insan daha güzel ibadet eder. Bilen bir insan, daha fazla Allah'tan sakınır, daha fazla korkar. Onun için Allah azze ve celle inname yahşallaha min ibadihi el Allah'tan ancak hakkıyla alim olan, bilen kimseler korkar Eğer samimiyetle öğreniyor ise, hayatına geçirmek için öğreniyorsa bir insan Allah'tan daha fazla korkar. Çünkü haramları, yasakları Allah azze ve celle'nin cezasını, Allah azze ve celle'nin ikabını, cehenneminin ateşini bilen bir insan sakınmaz mı? Subhanallah. Tabii ki daha fazla sakınacağız. Allah Azze ve Celle'nin kendisine vaat ettiği yani emir ve nehilerini harfin yerine getirdiğinde vaat ettiği mükafatları, cennetini, cemalini yani onu görmeyi bilen bir insan bunlara yakinen yani kesin kes iman eden bir insan Allah'tan daha fazla korkmaz mı? Elbette korkar. Onun için bilmek farklıdır. Duymak, dinlemek ama sahih olan Önce Kur'an-ı Kerim'i sonra sahih hadisleri dinlemek, öğrenmek, hayata geçirmek diğerlerinden e, yani bunları yapmayan kimselerden çok daha e, farklı olmak demek. Bilmek bir başka yani kısacası. Sivret yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı aslında Müslümanlar açısından çok önemli ve e, hüküm olarak da duruma göre vaciptir yani. Mutlaka öğrenilmesi gerekiyor. Hele hele bazı şeylerin dinen zaruretle ihtiyaç hissedildiği, zaruretle ihtiyaç duyulduğu şeyler, insanın ihtiyaç duyduğu şeyler insanın üzerine vaciptir yani. Öğrenmesi gerekiyor. İslam'a tealluk eden, İslam'ın genel hükümlerinin imana tealluk eden ve ihsana tealluk eden şeylerin en azından Bilinmesi gerekiyor. Bunlar zaruri şeylerdir. Bu açıdan da vacip deniliyor işte. Evet. <gülüyor> e bu bağlamda birinci konu bir ee, sünnetin manası, anlamı ve siretin e, önemi. Evet. Öncelikle kardeşlerim zihinlerimizde Kur'an ve eee Sîretin yani ve vesselam'ın sahih sünnetinin eee vahiy olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani vahiy bu ikisine şamildir. Kur'an ve sahih sünnete. Buna vahiy metlu, vahiy-i gayr metlu. Yani tilavet edilen, okunan vahiy Kur'an-ı Kerim kastediliyor. Tilavet edilmeyen vahiy ile de Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam'ın sahih sünnetleri kastediliyor. Şimdi birinci konu bugünkü konumuz biraz silahlarla yani kavramlarla alakalı ama bunu öğrenmekte fayda var çünkü anlatacağımız konular hep bunun üzerine bina edilecek. Yahut da anlattığımız yerlerde bu kavramlara işaret edecek. Onun için bugün biraz kavramlarla alakalı ağır gelebilir ama inşallah sabrederseniz sizin için hayır olur istifade edeceğiniz şeyler Olacaktır. Bunu ümit ediyorum. Ayrıca unutulacak olursa Bu kavramları ben bu kağıda Çıkardım. Oradan bakarsınız. Evet. Yani dediğim gibi e, <gülüyor> Vahiy denilince Bu hem Kur'an'a hem de Sahih sünnete şamil olan Bir kavram. Vahiy e, Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine Emirlerini bildirmez. Ya bir Melek vasıtasıyla ya perde arkasından yahut da direkt olarak e, tabii ki kalbine ilham şeklinde yoksa e, birebir görüşme şeklinde değil. Yahut da rüya yoluyla. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberlerine ediyor, Emirlerini, nehilerini bildiriyor. Bunun haricinde bir de bunlar e, Kur'an'da yazılıyor. Biz de onları okuyoruz. Bir de bunun haricinde Kur'an'a yazılmayan şeyler vardır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara açıkladığı insanlara söylediği, bahsettiği Birçok konudaki hükümler, onları söyleyeceğim. Şimdi geriye dönecek olursak Yani sünnetin önemi, siretin önemi açısından Kur'an ve e, sahih sünnete Her ikisine birden de vahiy denilmesi açısından Allah Azze ve Celle bakın ne diyor. Versan nadin nası Rasule ve kofabillahi şehida. Biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Allah şahid olarak yeter. Men yutiel men yutiel Rasule. Fakat eta Allah ve men taballah. Fama etsennak alayhim hafizah. Kim Rasule itaat ederse, peygamber itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine bekçi göndermedik diyor. Şimdi Resul'e biz nasıl itaat edeceğiz? O şu anda yaşanmıyor. İşte onun sünnetine, onun hadislerine itaat edeceğiz. Dolayısıyla Allah'a itaat etmiş olacak. O yüzden Allah Azze ve Celle bir başka sure Ali İmran suresinde Ya eyyühellezine şey e, Nisa suresinde Ya eyyühellezine amelû Eti'u Allah ve eti'u Rasûle Ve u'lil emri minkum Ey iman edenler, Allah'a ve Resuline ve sizden olan ulil emre itaat edin. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kesin bir itaat söz konusudur. Çok önemli. Onun hadisleri bakın ne ifade ediyor? Kur'an anlatıyor bize. وَاَنْزَنَّا اِلَكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ بَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz sana da, zikri yani Kur'an'ı indirdik insanlara indirilen şey yani Kur'an'ı açıklayasın, beyan edesin diye. Kur'an'ın beyanı, sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Açıklamasıdır. Allah Azze ve Celle çok açık bir şekilde burada sünnete Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına işaret ediyor. İmam Kurtubi Rahmetullahi Aleyh, Camil Ahkamil Kur'an adlı kitabın sahibi, kendisi Malikidir ve Endülüs alimlerinden. Diyor ki tefsirinde, bu ayetin tefsirinde, Resul yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle'nin kitabında namaz, zekat ve başka şeylerden, başka konularda açıklama yapmadığı şeyleri, Beyan edicidir, diyor, açıklayıcıdır. Diyor. İşte müfessirler bu ayet-i böyle anlattı. Yani e, Kur'an'ın kapalı bıraktığı şeyleri Açıklayan nedir? Sahih sünnettir. Sünnet, Arap dilinde, lukatta e, Siret, Alışıla gelmiş, Mu'tan, yol manalarına geliyor. İster iyi olsun, ister kötü olsun. Tarkıda bir şey yok. Sünnet ince ne anlaşılıyormuş? Yol, tarikat. Tarikat. Hani bildiğimiz tarikat normalde onun manası e, yol demek. Tarikat Arapçada yol demek. Sünnet <gülüyor> hususunda mesela yol anlamında, tarikat anlamında bir hadis var. İmam Müslüm'in rivayet ettiği sahih bir hadis. Bildiğiniz bir hadis. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, "Mensne, mensne fil İslamı sünneten hasaneten, falahu ajurha." Kim İslam'da güzel bir sünnet. Yani çığır, yani yol, tarikat açarsa felehü ecruhâ. Onun onda bir ecri vardır. Sevabı vardır. Ve ecru men amele bihâ min bâdihi min en yengusa min şey. Ve o sünneti o yolu takip edenlerin ecirlerinden sevaplarından bir şey eksilmeksizin o ilk defa sünneti o yolu açan kimseye de bir ecir vardır diyor. Onların yaptığı amellerden dolayı. Bunun tam tersi de söz konusu. Hadiste devam ediyor. Kim İslam'dan men sen nefil İslam'ı sünnetense eten. Kim İslam'da kötü bir çığır açarsa onun ondan bir günahı vardır. Onunla amel edenlerin günahından bir şey eksilmek sizin o ilk defa o kötü yolu açan için de yine bir Cünah vardır diyor. Subhanallah. Yalnız burada anlaşılması gereken bid'atler değildir. Yani iyi sünnet yani bir tarik, bir yol, bir çığır bahsedildiği zaman İslam'ın içerisinde olan sönmüş bir hayrı sönmüş bir hayır olan işi iyi olan bir şeyi bir sünneti ortaya çıkarmaya diyoruz. Kast edilen bu. Yoksa İslam'ın içinde olmayan İslam'a sokulan, sonradan sokulan bid'at ve hurafeleri kastetmiyor. Onlar konumuz değil, onlara girmiyor. Lugat olarak böyle, yol manasına gel. Hadisçilere göre, sünnet kardeşlerim, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili ve takriri, yani susması, yaratılışı, yani <gülüyor> şekli şemali ve ahlakıyla ilgili olan her şeye sünnet diyor. Muhaddisler, hadisçiler böyle diyorlar. Evet. Mesela e, sözlü sünnetine, kavli sünnetine bir örnek verecek olursak, Buhari'nin, İmam Buhari'nin rivayet tuttuğu bir hadis, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رِيُمْ maneva Ameller, niyetler iledir. Her kimse için niyet ettiği şey vardı. Femen kane hicratuhu ila Allah ve Resulih. Fe hicratuhu ila Kimin hicreti Allah ve Rasuluhu ne ise onun hicreti Allah ve Resulüne. Femen kane hicratu lid-dunyaya yusibha, ev emra'atin yankiha, yahutta kimin hicreti bir dünyalık şey için onu elde etmek için ise yahut bir kadınla nikahlanmak için ise fehciratuhu ila ma hacerayle onun hicreti de hicret ettiği şeydi. Burada nebi Aleyhissalatu vesselam amellerin niyetleri ile olduğundan bahsediyor. Sözlü bir ifadesi var. Evet. Bir başka hadiste İbn Mace'nin e, sünnende sahih olarak rivayet edilen bir hadiste İbn Mesud radıyallahu anh geliyor hadis. Diyor ki nebi Aleyhissalatu vesselam kim Kalpleri harekete geçirecek bir hadis. Çok dikkat edin. Kim kaygılarını tek bir kaygıya haline getirir? Ahiret kaygısı haline getirirse Allah da onun bütün diğer kaygıları, üzüntüleri, sıkıntılarına yeterli gelecektir. Kaygıyı ah, ah, yani sıkıntı, kaygıyı davayı, meseleyi ahiret meselesine getirin. Allah, mes Allah azze ve celle'nin dini meselesine getirin. <gülüyor> Kim kaygılar tek bir kaygı haline getirirse Allah onun diğer kaygısını, diğer sıkıntılarını ki giderir diyor. Kim de bu ahiret davasını, ahiret kaygısını dünya hallerinden bir halde, dünya ahvalinden, dünya meselelerinden bir mesele hususunda parçalar bölerse Allah azze ve celle onun hangi vadide öldüğüne hiç önem vermez diyor. Subhanallah. Demek ki Müslümanın gayesi ahiret olacak. Ahiret için çalışma olacak. Dünya bir fer. Asıl ahirettir. Onun için hep duyarız. Ee, burası yalan dünya, orası gerçek dünyadır. Allah Azze Celle gerçekten hakikata, hakiki olan dünyaya, ebedi olan hayata hazırlanmayı nasip etsin. sünnete örnek, bu sünnetlerden geçen sene e, bol bol bahsetmiştik. Mesela bir tanesini olayacak olursak İmam Bukhar'ın rivayet ettiği bir hadiste Enes'in rivayet ettiği hadiste <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam küçüklere uğra küçük çocuklara ve onlara selam verin. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın nesi? Fiili. Yaptığı işler yani. Evet. Demin sözlerinden bahsettik. Şimdi de fiili. Bir başka hadiste e, İmam Ahmet Bilhanbel'in hadisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam kadınlara uğrar ve onlara selam verildi. Tabi burada fitne olmaması gerekiyor. <gülüyor> Özellikle gençler arasında böyle bir şey. Sıkıntılı. Bir başka hadiste fiili hadisine dair eden konulardan birisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, oruç tutardı ve bizde derdik ki diyor hiç e, iftar etmeyecek. Bazen de iftar ederdi. Yani hiç oruç tutmazdı. Sanki hiç oruç tutmayacak derdi diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük yaşantısı bir fiili. Fiilinden bahsediyor. Evet. Bu örnekler artırılabilir. Geçiyorum. Takriri sünnetin örnek. Yani takriri sünnet Aleyhisselatü Vesselam'ın sukut ettiği, bir şey söylemediği. Buna örnek verecek olursak yine Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadislerden birinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ahzab günü yani Hende, e, <gülüyor> hende Karbi'nin e, akabinde Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'anize Yahudilerine savaş açmasını, onları takip etmesini, onların memleketlerine baskın yapmasını söyleyince Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına diyor ki ikindi namazını kılmayacaksınız ta ki Kur'an'da varıncaya kadar. Ashabından Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarından bir kısmı yolda namazı kılıyor, ikindi namazını bir kısmı da orada kılıyor. Şimdi bu böyle niye yapıyorlar? İşte Aleyhisselam bu konuya e, yani dikkat çektiği için. Kuraz ve Yahudilerin işinin bir an önce bitirilmesi için ikindi namazı ne orada kılacaksınız Ama onlardan bazıları ashabından varsa ikin namazını yolda kılıyor bazıları orada. Bu Aleyhisselam eee Anlatılınca hıssasını çıkartmıyor. Sukut ediyor. İşte bu takriri bir sünnette. Yani iki, iki grubun işini de onaylamış oluyor. Çünkü onlar kendi iştihadlarına göre, kendi anlayışlarına göre o şekilde hareket ettikleri için tabii ki bu konuda. Bunun ayrıca bir fıkıh hükümleri vardır onlara girmiyorum. Sadece örnek olması açısından Aleyhisselatü Vesselam orada sukut ediyor. Bu skutuna işte takrir sünnet diyoruz. Evet yaratılışı ile ilgili yani e, bedeni ile ilgili hadislerine gelince yine üstünde rivayet edilen bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü diyor güneş ve ay gibi böyle e, parlakta diyor. Ve aydınlık olurdu. Bir başka hadiste, Be Hakim'in yine sahih bir hadis. Başı Ali'sratü vesselamın başı büyük, biraz şöyle büyükçe ve sakalı da büyüktürüyor. diyor. <gülüyor> Hocam Bunlar Ali'sratü vesselam'ın yaratılışıyla ilgili hadisler. Ahlakına e, e, delalet eden hadislere gelince, Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, meşhur bildiğiniz bir hadis. Hani soruluyor, Ali'sratü vesselam'ın ahlakı nasıl diye. Onun ahlakı Kur'an'dır diyor. Evet. Kur'an'a göre. Sonra yine Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir adeste, onun sesi böyle yüksekse yüksek ses çıkar. Sesi e, daha fazla çıkar, uzunca çıkar e, ve gülmesi de azdı diyor. Gülmesi azdı. gülmesi azdı. Ama buna rağmen güldüğü yerler tabii ki çok fazla. Tebessüm ettiği yerler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaklaştığı zaman güzel kokusundan diyor bilinirdi. Güzel koku kullanmasından bilinirdi. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı bu şekilde. Daha bir çoğu. Biz bunları geçen sene epeyce detaylıca görmüştük. Usulculara göre hadis Usulculara göre sünnet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece fiiline şey, sadece e, sözüne, fiiline ve takririne izafe e, edilen, nispet edilen şeyler. Çünkü onlar, usulcüler, işi teşri açısından yani hüküm koyma açısından ele aldıklarından dolayı bir konudaki e, hüküm aleyhissalatü vesselamın ya fiiline ya sözüne ya da takririne delalet ettiği için onlar da bu şekilde alıyorlar. Yani yaratılışıyla ilgili sünnet veya da ahlakıyla ilgili sünnete e, <gülüyor> sünnete değinmiyorlar. Onların usulleri açısından böyle. Yoksa kabul etmedikleri yönüyle değil. Elbette kabul ediliyor. Üçüncüsü, fakihlere göre yani fıkıhçılara göre sünnete gelince yapan kimsenin sevap elde ettiği, terk eden kimsenin de e, ceza Gördüğü, yani günah kazandığı şeylere genel manada sünnet deniliyor ama <gülüyor> terk eden kimsenin de ceza elde etmediği, yapan kimsenin sevap terk eden kimsenin de ceza elde etmediği, günah elde etmediği şeylere deniliyor. Bu açıdan da buna mendup da deniliyor. Mendup işte biraz önce söylediğim gibi yapıldığı zaman sevap var, terk edildiği zaman ise günah yok. Bu şekilde ele almışlar ancak bu çok kısır bir tariftir. Burada da ifade edildi, edildiği üzere diğer fakihler, diğer fıkıhçılar da e, sünnetin çok daha geniş bir mana ifade ettiğini, kitap ve sünnetin delalet ettiği birçok meselelere e, böyle şamil olduğunu, kapsadığını ifade ediyorlar. Hatta e, <gülüyor> sünnet e, hüküm açısından vacipliğe yani farzliyete menduba, ondan sonra mubaha, mekruha ve harama delalet eden şeylere deniliyor. Bunlara örnek verecek olursak biraz daha iyi anlaşılır. Dedik ya hakkını zararlayın. Bugün biraz istilahtan yani kavramlardan bahsedeceğiz anlaşılması için. Bundan sonraki derslerde inşallah asıl konulara a.s. kıssasına hikayesine gireceğiz inşallah. İlerleyen haftalarda tabi ki. Mesela hani dedi ya fakihler, fakihçiler sünnet yeri gelir vacip olur. Yani sünnetin ifade ettiği anlam vaciptir. Onu mutlaka yerine getirilmesi gerekir. ya diğer bir ifadeyle farzdır. Mesela buna örnek selamın alınması. Hani halk arasında selam vermek sünnet, almak farzdır. İşte bundan dolayı sakalın uzatılması Onların hapşiran kimseye yarhamukallah denilmesi bunlar vacip mutlaka yapılması gereken şeyler. Evet Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste mesela Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Harif el müşrikine vef firun Müşriklere muhalefet edin ve sakalı bolca bırakın. <gülüyor> ve efu şevare ve bıyıklarda kısaltın." diyor. Evet bu şekilde buradaki ifade eden şey vacip. Yine Ebu Davud'un e, rivayet ettiği bir hadiste, sahib bir hadiste Ebu Hureyre, e, rivayet ediyor. Diyor ki, beş şey Müslümana vaciptir. Beş şey Müslümana vacip. Nedir onlar? Müslümanın e, verdiği selamın alınması. Bak selamı almak vacip. Buradan kaynaklanıyor işte. Ondan sonra hapşırdığı zaman Müslümana teşbit etmek. Yani yerhamukallah demek. Tabi o elhamdülillah dersin. Davetine icabet etmek, hastalandığı zaman ziyaret etmek ve cenazesine iştirak etmek. Bunlar Müslüman Müslüman üzerindeki vacip olan haklarından biridir. Mendup olan şeyler önlemek. Yani mendup dediğimizde ne anlaşılıyordu? Yapıldığı zaman sevap, terk edildiği zaman günah olmayan şeyler. Duha namazı kılmak, kuşluk namazı kılmak. Kuşluk namazıyla ilgili fazileti geçen senelerde bahsetmiştik. Çok faziletli bir namaz. <gülüyor> Yahut da evlenecek bir kimsenin kadının yüzüne talip olduğu kadının yüzüne bakması da yine menduktur. Ya bakabilir. Ama e, evlilik haricinde böyle bir şey caiz değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Nur suresinde وَقُلِّ الْمُؤْمِن۪ينَ وَغْدُدُنَا اَبَسَارَهُنَّ وَاَحْفَظْمَا فُرُوجَهُنَّ Mümin erkeklere söyle. E, gözlerini sakınsınlar. Ve ferşlerini de e, korusunlar diyor. Yani <gülüyor> onun dışında bakmak doğru değildir. Gayet değildir. Evet. Yine örneklerden bir tanesi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. E, Süneni Ebi Davut'ta rivayet ediliyor hadis. Kim evinden e, abdest alarak farz e, namazını kılmak için mescide çıkarsa, camiye çıkarsa onun e, e, ecri ihramlı hacinin ecri gibidir diyor. Yani bu kadar değerli. Evden abdestli bir şekilde camiye, mescide gitmek için çıkmak. Her kim de e, dua namazı için çıkarsa yani sadece onu kastederek başka bir şey olmaksızın onun ecri de umre yapan kimsenin ecri gibidir. Evet. Bir namazın peşi sıra hemen bir namazı kılmak ve aralarında boş söz ve boş şeylerle uyananmaksızın e, bu şekilde namazları peşi sıra kılmaya, e, kılmanın sevabı ise illiyyin içerisinde yazılmaktır. Illiyyin ne demek? Yani böyle e, iyi kimselerin kitaplarının yazıldığı Yüce bir mekan. Allah Azze ve Celle Mutaftifin suresinde diyor ki inne كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَّيِّينَ İyilerin kitabı. Salih amel işleyen, iman edip salih amel işleyen kimselerin kitabı yazgısı illiyyin. O <gülüyor> yüce bir mekandadır. İşte o bu şekilde iki namaz kılıp da aralarında bir şey Boş şeylerle ulaşmaksızın namaz tamamlanır ise derecesi, fazileti bu. İlliyin içerisinde yazılma. Evet. Sünnetten haram olana misallere gelince mesela bayram günleri oruç tutmak haramdır. E biz bunu neyle biliyoruz? Ayetlerden değil. Kur'an-ı Kerim'den değil. Nereden biliyoruz? Hadislerden biliyoruz. Değil mi? Hadisten. Çünkü aleyhissalatü vesselam Buhari'de ve Müslüm'de rivayet edilen hadiste Ramazan bayramının günü ve kurban bayramının günü oruç tutmayı yasakladı diyor. Oruç tutmak çok faziletli bir şey. Oruç tutmanın sevabı Allah Azze ve Celle'nin katında gizli. Öyle söylüyor çünkü aleyhissalatü Ama bu günlerde oruç tutmak haram. Bunu haram kılan kim? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam haram kılıyor kardeşlerim. Tevbe suresinde Allahu Teala diyor ki: "Vukatilul lebîne la yu'minûne billâhi vel yevmil Allah'a ve ahiret iman etmeyen kimselerle savaş. "Ve lâ yuhrrimûne mâ harramallâhu ve rasuluh. Allah ve Rasulünün bakın, Allah ve Rasulünün haram kıldığı şeyi haram etmeyenlerle de savaş. Demek ki Allah Resulü haram kılıyor. Vela yedine hak. haq vela yedinune dinel haq Hak dini de din edinmeyenlerle savaşın. İlahi ayet-i kerime devam ediyor. Mesela aleyhissalatü vesselam i̇bn Ömer'in rivayet ettiği yine sahih bir hadiste Buhari Müslüm hadisi Kadınları ve küçük çocukları öldürmekten nerede? Harp esnasında, savaş esnasında öldürmekten yasakladı diyor. Bu yasak işte haramla haramlığa delalet ediyor. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Mekruha delalet eden sünnete gelince çok soru sormak, mesela malda israf etmek vesaire gibi şeyler, bunlar da Mekruh. İmam Bukhari'nin Muhire Şu'beden Şu rivayetinde diyor ki, Diyor ki Resulullah İsraatü Vesselam'dan işittim. Şöyle diyordu. Allah Azze ve Celle üç şeyi kereh görüyoruz. Yani bundan hoşlanmaz. Bunlar mekruhtur. Değil ve kal. Şöyle dedi, şöyle denildi, böyle söylendi gibi ifadeler malı zayi etmek, yani boş yere e, harcamak ve çoksa soru sormak. Şimdi so, çoksa soru sormak bazı kardeşlerim için yanlış anlaşılmasın özellikle yeni gelenler için. Elbette ki tabi olarak soru sorulacak. Çünkü Allah Azze ve Celle soru sormayı teşvik ediyor. فَسْأَلُوا ehle الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلِمُونَ Eğer bilmiyorsanız ilim ehline, bilen kimselere sorun diyor. Ancak bunun haricinde insana lazım olmayan, faraza olan şeyler veyahut da gaybî şeyler, bilinmeyen şeyler ondan sonra hiç böyle kişinin dinine taalluk etmeyen, alakasız, lüzumsuz şeyler sormak, bunlar da Doğru değildir, mekruhtur. Öyle ki bazı toplumlar, geçmişteki bazı toplumlar helakları çokça soru sormaları sebebiyle olmuştur. Yahudilerin mesela çokça soru sormalarından dolayı Bakara Suresinde anlatılır. Basitçe bir hayvanı, ineği kesmeleri gerekirken çok özel, çok defalarca soru sordukları için çok özel bir hayvanı kesmeleri kendilerine vacip olmuştur. Subhanallah. Sünnetten mübah olana misale gelince, örneğe gelince mesela ücret ve <gülüyor> sanat üzere anlaşmak, ittifak etmek buna da örnek olarak mesela Ahmet bin Hanbel'in Ebu Hürre'den rivayet ettiği sahibi hadiste Müslümanlar arasında sulh caizdir diyor. Yani barış anlaşması veyahut da iki kişinin arasının bulunması herhangi bir şeyde, alışverişte ve benzeri şeylerde. Ancak bu ne zaman? Haram bir şey, helal, herhal bir şey de e, haram etmediği sürece Müslümanlar arasında sulh, caizdir. Bunun gibi muzahuran şeyler çoktur. Evet, dördüncüsü kardeşlerim, yani sünnetin tarifine geri e, döndük. Örf olan, İslami örfte, yani halka göre e, sünnetin tarifi Bu da yine bir tarikat üzere, yani İslami bir yol üzere, yahut da İslami bir menhaj, e, ya da Ali İsrâhül İslam'ın İslam'ın e, istikameti üzere e, gidilen veya istika bu istikameti üzere, bu yol üzere olunan e, bir olgu ya da anlayış. Mesela buna örnek verecek olursak. Falanca sünnet üzeredir. Yahut da falanca e, bidat ehlidir, falanca da sünnet ehlidir denildiği zaman halk arasında e, sünnet, işte İslam'ı bir yol, İslam'ı bir metot olarak anlaşılıyor. Onun için İmam Malik, bunu e, İbn-i rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Diyor ki İmam Malik, Es-sünnetu sefînetu nuh. Sünnet, nuhun gemisidir. Men ha, fakat neca, her kim binerse sünnete, kurtulur. Her kimde hemen e, halefe, kimde muhalefet eder gemiye binmezse fakat varaga, muhakkak ki boğulur diyor. Sünnet Nuh'un gemisidir kardeşlerim. Evet. Siret'in İslam'daki önemine gelince biraz da bundan bahsedelim ve bitirelim inşallah. Birincisi Siret, Siyer ee, <gülüyor> Kur'an tamamlanırken Siret beraber Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın Yaşantısıyla birlikte tamamlanıyor Evet Yani Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması Siretin Aleyhisselatü Vesselam'ın Yaşantısıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'in Hükümlerinin tefsir edilmesi Siret birlikte tatbik edilmesi, hayata geçirilmesi hep siretle birlikte. İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Yahudilerden bir adam ee, Ömer radıyallahu geliyor. Ey müminlerin emiri diyor. Sizin kitabınızda okuduğunuz bir ayet var ki eğer bu bize indirilseydi biz o günü diyor bu ayeti diyor o, o, o indirildiği günü o ayetin indirildiği günü bayram ilan ederdik diyor. Yahudilerden bir adam söylüyor bunu. Ondan sonra, diyor ki o hangi ayettir diyor. Yahudi de söylüyor ona. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتَ لَكُمْ ve وَهَتْمَمْتَ عَلَيْكُمْ نِيمَةً وَرَادِتُ لَكُمْ مِنْ إِسْلَامَ د۪ينَا Bugün size dininizi, dininizi kemale erdirdim ve sizin üzerinize nimetimi tamamladın ve din olarak İslam'dan razı oldum. Ayet kerimesi diyor, o Yahudilerden olan adam. Eğer bize indirilseydi biz o günü bayram ilan ederdik diyor. Ömer radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki biz onu da, <gülüyor> muhakkak o günü biliyoruz. Ve o, günün, e, indi, o gün indirilen yeri de, o ayetin indirildiği mekanı da iyi biliyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor, o gün Arafa'daydı, Arafat'taydı, Hac'da Arafat'ta ve Cuma günüydü. Vallahi diyor ben de Arafat'taydım. Cuma günü ne Müslümanlar için? Bayram. Elhamdülillah. Evet. Bu ayetin indirildiği gün bayram günü işte. Ama yani Yahudinin temennisine dikkat çekiyor burada. Subhanallah. Yani neden dolayı bu ayetin önemine binaymıştır. Bugün din tamamlandı diyor. Bir eksi yok yani. Ayet ve hadislerle. Ayet ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle. Bakın, siretle birlikte, yaşantıyla birlikte tamamlanıyor. Ayet geliyor, Aleyhisselatü Vesselam, Hac'da, Arafat'ta. Yani, yaşanan bir İslam var. Onunla birlikte işte, Kur'an'ın ayetleri böyle, bir sünnetle beraber, sünnetle birlikte birbirini tamamlıyor. Evet, ikincisi, siretin önemi açısından, eee dinin anlaşılması Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlayışıyla doğrudan irtibatlıdır. Evet. Çünkü o en güzel örnektir. Aleyhisselatü Vesselam en iyi liderdir. Müslümanların onun yaşantısından, onun anlayışından, liderliğinden, örnekliğinden etkilenmesi gerekir. Keselli bulması gerekir. Allah Azze ve Celle وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Mü'min erkek ve mü'min bir kadın. ورسوله. Allah ve Allah ve bir şey emrettiği zaman. اِذَا kadallah اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Bir şey emrettiği zaman, bir şey hükmettiği zaman. اَيَّكُونَ اي لَهُمُ الْخِيَرَةِ مَا كَانَ لِهُمْ اَيَّكُونَ اي لَهُمُ الْخِيَرَةِ onlar için, min emrihim, kendi işlerinden seçme hakkı yoktur diyor. Yani Allah ve Resulü bir şeyi hükmettiği zaman, ben şunu tercih ederim, ben bunu yaparım, bana uygun değil, olmaz bu. Ayetler okunduğu zaman, iman edenlerin kalpleri titriyordu. Hadisler, say, hadisler okunduğu zaman da, ona mutlaka aynı şekilde kulak verilmesi gerekiyor. Kulak ardı edilmemesi gerekiyor. Hadis denilince, sahih hadis denilince geçilmemesi gerekiyor. Çünkü o bize bir şeyler anlatıyor. Bize dinimiz adına nasıl yaşayacağımızı anlatıyor. Hadis deyip geçmemek gerekiyor. Ama tabii ki kastımız sahih hadis. Yoksa uydurma, batıl, asıl olmayan şeyleri de hadis deyip anlatanlar onlar e, kendilerine göre bir menheşleri var onu yapıyorlar. Bizim onlarla alakamız yok. Hadis dediğimiz zaman sahih hadisleri kastediyoruz. Özellikle dikkatinizi çekiyorum. Evet. Üçüncüsü Kur'an daha doğrusu siret. Kur'an'ı açıklayıcıdır ve tahsis edicidir. Yani umum, am hükmünü özel bir hale getiricidir. Yani iyice Böyle anlaşılması için özel bir konuma çekicidir. Ve açıklayıcıdır, tefsir edicidir. Mesela buna örnek, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَاَقِيمُ السَّلَاةَ ve زَكَاتًا Namazı kılın ve zekatı verin. Diyor. Burada hiçbir açıklama yok. Nasıl olacağı belli değil. Bunu kim açıklıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerden açıklıyor. Ne diyor? سَلُّكَ مَا رَأَيْتُمُونِ اُسَلِّي Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız diyor sahabelerine öylece namaz kılıyor. Sahabeler de bizlere aktarıyor kendisinden sonraki kimselere. Yani namazın nasıl kılınacağı Kur'an'da var mı? Hayır yok. Hadislerde var. Herkese zekatın nisabı, miktarı bunlar hiçbirini Kur'an'da bulamayız. Nereden alıyoruz bunları? Hadislerden alıyoruz. Evet. O konuda da bir örnek var. Uzatmak istemiyorum. Geçiyorum. Bir başka örnek. Bu biraz daha etkili inşallah. Söylemek istiyorum bunu. Maide suresinden Allah Azze ve Celle hurrümat aleykumul el meytetu demu ve lehme khinzir. Sizin üzerinize kan ölü, kan ve domuz eti haram kılınmıştır. Ve ma uhulleli gayrillahi bi. Ve Allah'ın adının anılmadığı şeylerde haram kılınmıştır şimdi ölü denildiği zaman kan denildiği zaman her şey haram kanla ilgili bütün her şey haram anlaşılıyor bu umumu bir ifadedir İşte bunu sünnet tahsis yapıyor yani <gülüyor> umumu ifadeyi daha doğrusu kayıtlıyor neyle? neyle kayıtlıyor? İşte şu hadiste, Ahmet bin Hanbel'in İbn Ömer'den rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bize iki ölü ve iki kan helal kılındı. İki ölüden kastedilen ne? Birincisi balık. Biz balığı canlı alıp kesmiyoruz değil mi normal hayvanlar gibi? Ölü olarak denizden alıyoruz. Evet. İkincisi çekirgedir. Bu bizim adetimizde yok ama diğer e, Müslümanların adetlerinde özellikle Arapların vardır. Çekirge yenir. İki ölü helaldir. İki kana gelince ciğer ve dalak. Bunlar tamamen kan olduğu halde veyahut da e, e, yani bu organların birçok kanı olduğu halde veyahut da çok fazla kan olduğu halde bu kanları biz ne yapıyoruz? Yiyoruz. Demek ki kanın tamamı eee Haram değil. Hadis ne yapıyor? Ayet-i Kerime'yi kayıtlamış oluyor. Demek ki hadis bizim için çok önemli. Eğer bu hadisler olmasaydı ayet-i Kerime'ye göre ne ne yapmamız gerekiyordu? Davak ve ciğer kesinlikle yiyemezdi. Balık da yiyemezdi. Hadisin önemini görüyoruz değil mi? Çok önemli. Evet. Dördüncüsü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini, yaşantısını tazim etmek. Saygı duymak gerekiyor. Çünkü delilsiz, delilsiz olarak taklit etmek sadece ve Vesselam'ın şahsiyetine mahsus. Onun yaşantısına mahsus. Başka hiç kimseye mahsus değil. Onun için İmam Malik diyor ki, şu kabrin sahibinin diyor, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek, sözü alınır da reddedilir de diyor. Şu kabrin sahibinin ıı, dışındakilerin, düzeltiyorum, şu kabrin sahibinin dışındakilerin sözleri alınır da reddedilir. Yani şu kabrin sahibi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ise böyle değil. Mutlaka alınması gerekiyor. Onu anlatıyor. Evet. Allah Azze ve Celle ne diyor bu usta? Onun ıı, şahsiyetinin tazim edilmesi sözünde. Ya <gülüyor> eyvühellezine amenu. La te, la teقدمi beni yede ilahi varasın. Ey iman edenler, Allah ve Rasulünün önüne geçmayın. Ve tevulluh en Allah səmini Allah'tan sakının Allah muhakkak Allah işitendir bilir. Evet. Bir başka ayet, Alimran suresinde, <gülüyor> "Kulun kuntum, tuhib bunallah'a, fettabiguni, yehbi kulallah ve affilakum ibnu ve kums." eğer Allah'a seviyorsanız, bana tabi olun. Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Diyor. Demek ki Allah'a sevgi, Allah, Allah Azze ve Celle'ye sevgi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinden geçiyor. Evet, Ona itaatten geçiyor. Yani zaten e, itaatle sevgi birbiriyle doğru orantılıdır. Sevmeyen bir insan itaat etmez. Ediyorsa gösterişte ediyor. Yani bir insan birinin sözünü, çocuğunuz sizin sözünüzü tutuyorsa ya korkudandır ya sevgidendir. Büyük bir insan tutuyorsa bir başka insanın sözünü ya gösteriştendir içinde korku da vardır tabi bunun ya da sevgiden ama burada sevgiden olması önemli işte sevgiden, muhabbetten dolayı bir insan bir insana e, saygı göstermesi itaat etmesi çok önemli i̇şte bizden bu istemi Ali vesselam'ın emrini seveceğiz onun emrine tabi olacağız dolayısıyla da e, Allah azze ve celle'yi sevmiş olacağız Evet. Bu konuda İmam Şatibi El İhtisam adlı kitapta bir şey zikrediyor. Bu çok önemli bir olay. Bunu da inşallah e, verelim. Zübeyir bin Bekkar'dan e, rivayet edilen bir kıssa. Diyor ki Malik bin Enes'i e, dinledim. Ona diyor bir tane adam geldi. Malik bin Enes'e ve dedi ki ey e, Abdullah, Malik bin Enes'in künyesini kullanarak Nereden ihrama gireyim diyor. Şimdi Allah nasip ederse inşallah önümüz hac. E, hacca giden kardeşlerimize Allah Azze ve Celle kolaylık versin. Sünnete göre bir ibadet yapmalarını, makbul ve mebrur bir hac olmasını nasip etsin inşallah. Gitmeyen kardeşlerimize de inşallah acilen nasip etsin. Her şey Allah Azze ve Celle'nin elinde. Dua etmek lazım. Şimdi hacca giden kimseler ve umreye giden kimseler o beyaz kıyafetler var ya. Üstte ve alta günler. Onu bir yerden, belirli bir yerden giyerek Haccavk, Kabe'ye gitmeleri gerekiyor. O giyilen yere de mikat deniyor. Beş tane mikat var. Yani o bölge var. Giyilebilecek o kıyafetin giyildiği yer. Bir de Zulhuleyfe var. Bu Medine'dedir. Medine'nin yaklaşık takriben Allah alem 3 kilometre falan hafif böyle dışında ama şu anda Medine'nin içinde. <gülüyor> Eskiden dışındaydı. Diyor ki e, İmam Malik'e bu adam ben diyor nereden ihrama gireceğim deyince o da diyor ki Zulhuleyfe'den diyor. Ondan sonra adam diyor ki hayır ben Zulhuleyfe'den değil mescitten yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'de olan o mescitten gireceğim diyor. Oradan girmeyi istiyorum. Allah'tan. Malik diyor ki, hayır diyor. Böyle yapma. Zulhuleyfeden gir. Zulhuleyfeden başlat bu ibadete. İhrama girme olayını zulhuleyfeden başla diyor. Diyor ki, hayır ben diyor. Kabrin yanından diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri de o mescidin hemen önünde zaten. Oradan gireceğim diyor. Malik diyor ki, hayır bu böyle yapma. Böyle yapma senin aleyhine fitne olmasından korkuyorum diyor. Adam da diyor ki Bu, fitne bunun neresinde diyor. Fitne bunun neresinde? Ben sadece diyor mesafeyi birazcık artırıyorum diyor. Yani e, Zülhuleyfe işte dedim ya 3 kilometre falan. 3 kilometre daha biriden ihrama girmiş oluyorum. Bunda fitne nerede diyor. İmam Malik ne diyor ne? Senin diyor Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın kısalttığı bir mesafeyi fazilet zannedip fazilet zannedip artırman bunu bu, bu, bu işi fazilet zannetmenden daha büyük fitne ne olabilir diyor. Subhanallah. Ondan sonra da İmam Malik şu ayet-i kerime'yi okuyor. "Felyahzirellezine <gülüyor> yuhalifuna an emrihi en tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun elim." Allah Resulü'nün emrine muhalefet edenlerin kendilerinin başlarında bir fitnenin bir belanın yahut da elin bir azabın gelmesinden korksunlar diyor. Sünnete bile bile muhalefet edenlerin cezası bu işte Sübhanallah. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yerden ibadete başlamışsa oradan başlamak gerekiyor. Bir şey yapmışsa onu yapmak gerekiyor. Terk etmişse terk etmek gerekiyor. E, bu nasıl olacak? Bilerek işte, öğrenerek. Bilmeyen kimseye zaten sorumluluk yok. Bilmeyen kimseye bir sorumluluk yok. O konuda bilmeyen kardeşlerim müsterih olsunlar. Ama öğrenmek gerekiyor. Bu konuda imamlarımızın e, İmam Ebu Hanife rahmetullahi hali onların da e, çok böyle ciddi dikkat çekici sözleri var. Diyor ki bir kimsenin bizim delilimizi sizin. Evet, delilimiz bilmek için bizim sözümüzde, bizim sözümüzü alması kendisine haramdır diyor. Çünkü diyor, biz bir beşeriz, bugün bir söyleriz, yarın ondan döneriz diyor. Herkese İmam Malik, bu ümmetin diyor, ilki neyle ıslah olmuşsa, sonu da, ahiri de onunla ıslah olur diyor. Bunun gibi İmam Şafi'nin, İmam Ahmed bin Hanbel'in birçok sözleri var. Ya bunlar neye dalalet ediyor? Başlıkta okuduk yani. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, siretini tazim etmek, ona saygı duymak, sımsıkı yapışmakla ilgili. Bununla ilgili e, iki hadisler onu da zikredip bitiriyorum inşallah. i̇bn Mace'nin sahih bir senetle e, rivayetinde i̇bn Ömer Ömer radiyallahu anh, anhum bu Ömer radıyallahu anh'ın oğludur biliyorsunuz. Abdullah i̇bn Ömer. Ali Sıradü'l bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki Allah'ın kadın kullarını mescitlerden men etmeyin. Onlar mescitlere gitsinler. Oğlu da İbn Ömer'in oğlu da diyor ki biz elbette onları yasaklayacağız. Onun da bir gerekçesi var. Kendin kendince ama. Ee, yani fitne olması korkusuyla kadınların mescide gitmesine engel olacağız demek istiyor aslında. Diyor ki İbn Ömer o oğluna o kadar kızıyor o kadar şiddetleniyor ki ben diyor sana diyor Allah'ın Resulünden bir hadis anlatıyorum sen de diyor bu hadisine muhalifen ben elbette kadınlara engelleyeceğim diyorum diyorsun diye subhanallah ona kızıyor yani yani aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis zikrettiğim halde onun bir emrini bir e, sözünü naklettiğim halde sen ona muhalifet ediyorsun diyor Evet. bir başka hadiste Abdullah ibn Muğaffel hadisinde de yine İbni Maci'de rivayet ediliyor bir gün otururken kardeşinin oğlu yani yeğeni e, sapan taşını almış sapanı. onunla taş atıyor Abdullah ibn Muğaffel de diyor ki Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu bu diyor sapan ne avı avlar ne de düşmanı düşmana zarar verir. Ancak e, diş kırar ve göz çıkarır diyor. Çocuk da o oğlanı atmaya devam ediyor. Saban taşını kullanmaya devam ediyor. Abdullah İbn Muğaffel diyor ki ben sana Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın sözünü hadisini naklettiğim halde, anlattığım halde sen devam ediyorsun diyor. Ben senin asla konuşmayacağım diyor. Şimdi <gülüyor> sahabelerin yanında büyük imamların yanında Rabbani alimlerin yani da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bu kadar değerli. Ondan bir söz, ondan bir hadis nakledildiği zaman orada adeta akan sular duruyor. O kadar tazim ediyorlar. Onun yani güçlerin nispetinde uygulamaya geçiriyorlar. Onun için hadis bizim için bizim için çok değerli kardeşlerim. İyice anlaşılması, iyice kavranması gerekiyor. Bunun için de siret yani Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısının İyiden iyi öğrenilmesi lazım. Allah Azze ve Celle bu sadette bize anlayış versin. Allah Azze ve Celle okuduklarımızda amel etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle kendi yolunda çalışan, gayret eden, sonuçta da firdeviz cennetini elde eden salih, muttaki, muvahhid ve çalışkan kullarından eylesin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Subhani ka Allah'ım ve ve hemdik. en la ilahe illa testekurik ve tuğbul eyyik.